Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Namaz vakti girince bir bayrak diksek, onu görenler birbirine haber verirler. Bayrağı takip etmek de birbirimize haber vermek de zor olur. Daha kolay bir yöntem olmalı. Peki Yahudilerin önemli zamanlarda çaldığı gibi bir boru çalsak... Duyan herkes toplansa Rüyamda çan taşıyan bir adam vardı Ondan insanların namaza davet etmek için Çanını satın almak istedim Oysa bana Sana daha hayırlısını öğreteyim mi deyip Bir takım kelimeler öğretti Bilal-i Habeşi Yüksekçe bir yere çıkarak Yanık sesiyle öğrendiği kelimeleri Okumaya başladı Allahu Ekber Allahu Allah. Yarınsun Allah. Onu mazur gör. Siz gelmeden önce kraliyet tacını giymek üzereydi. Medine'nin reisi olmayı planlıyordu. Bu liderliğin elinden alınmasını hazmedemiyor. 36. bölüm. Peygamberimiz kendi evine yerleştikten sonra Çocuklarını ve ailesinin geri kalan kısmını Medine'ye getirtti. Hazreti Ebu Bekir de Medine'deki yaşamları düzene girene kadar eşini, kızlarını ve bir oğlunu Mekke'de bırakmıştı. Aylardır birbirlerinden ayrı kalan aile fertlerinin hasreti dinmiş, Medine'de huzur içinde yaşamaya başlamışlardı. Bunu takip eden günlerde Peygamberimiz çok sevdiği dostu Hazreti Ebu Bekir ile akraba oldu. Hazreti Ebubekir'in kızı Ayşe ile hicretten önce nişanlanan Resulullah Medine'de onunla sade bir düğünle evlendi. Peygamberimiz için yapılan odalardan biri Hazreti Ayşe'ye aitti. Diğerlerinde Hazreti Fatıma, Ümmü Eymen ve diğer aile fertleri oturuyordu. Resulullah ailesinin en yakın komşuları Suf ve Ashabıydı. Peygamberimizin evinin odaları mescidi açılıyordu. Mescidin arka tarafı ise suffe asabının kaldığı yerdi. Burada yaşayanlar peygamberimizi sürekli görme şansına sahiptiler. Gece gündüz onun sohbetinden istifade ediyorlardı. Allahu ekber. Allah Allah Ekber, Allahu Ekber Bilal ezan okuduğuna göre peygamberimiz birazdan evinden çıkar Benim de sormak istediğim bir şeyler vardır Her sabah namazdan sonra güneş yükselene kadar bizimle sohbet ediyor Sen de sorularını o zaman sorabilirsin Bu sohbetlerin tadını başka hiçbir şeyi de bulamıyoruz Güne onunla başladığımızda kalbimiz sevinçle doluyor. Heh i̇şte peygamberimiz çıktı. Hadi, <gülüyor> saflı düzelce. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Peygamberimiz namazdan sonra arkadaşlarına şöyle dedi. Size derecesi oruçtan, namazdan ve sadakadan daha üstün bir amelin ne olduğunu söyleyeyim mi? Evet söyle ya Resulallah. Evet. Söyle evet. söyle. Seni dinliyoruz. Peygamberimiz araları bozulmuş iki kişinin arasını düzeltmek dedi ve ilave etti. Cennete girmek ister misiniz? Elbette isteriz. Elbette. Tabii ki. Elbette. Elbette. Elbette. Peygamberimiz Öyleyse kendiniz için istediğiniz şeyi kardeşiniz için de isteyin, dedi. Bu arada Abdullah bin Mesud bir soru sordu. Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir ya Resulallah? Peygamberimiz vaktinde kılınan namazdır, diye cevapladı. Sonra hangisidir? Peygamberimiz anaya babaya iyilik etmektir, dedi. Ondan sonra hangisidir? Peygamberimiz Allah yolunda savaşmaktır, dedi. Başka bir adam söz aldı. Ey Allah'ın Resulü! insanların hayırlısı kimdir? Peygamberimiz ömrü uzun, ameli güzel olandır dedi. Peki insanların en kötüsü kimdir? Peygamberimiz ömrü uzun, ameli kötü olandır diye yanıtladı. Peygamberimiz ashabından her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları göremediğinde hal hatırlarını sorardı. Ashab-ı Suffe'ye düşkünlüğü ise bir başkaydı. Mütevazı bir hayat yaşayan Suffe ehlinin güzide sahabileri tam bir irfan ordusuydu. Bütün mesailerini İslam'ın esaslarını öğrenmeye hasretmişlerdi ve aralarına sürekli yenileri katılıyordu. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Gel sana kalacağın yeri göstereyim. Burası Suffe. Hep birlikte burada kalıyoruz. Resulullah'ın evi nerede? Az ileride bak. Başını uzatsan görürsün. Aa evet. Kaç kişi kalıyor burada? Hmm, sayımız değişiyor. Ortalama 80 kişiyiz. Şehir dışından gelen misafirlerin burada konakladığı oluyor. Ya da yeni Müslüman olanlardan hicret edip de kalacak yeri olmayanlar burada kalıyor. Peki geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Gündüzleri bulduğumuz işlerde çalışıyoruz. Mesela ben bugün Medine'nin güney mahallesindeki bir bahçeden hurma toplamaya gideceğim. Arkadaşım Abdullah pazardaki bir tüccarın mallarını taşıyacak. Yani düzenli bir işimiz yok. Ama hamdolsun karnımızı doyuruyoruz. Rızıksız kalmıyoruz. Peki her biriniz bir meslek edinseniz... ...mesela ticarette ya da ziraatte uzmanlık kazansanız daha iyi olmaz mı? Ee, e, tabii yani olur olmasın ama bizim asıl gayemiz Resulullah'ın yanında olmak. Onun ilminden ne kadar istifade edebilirsek o kadar iyi. Sürekli bir iş buna mani olur. Hem aramızda bir iş bölümü var... Kimimiz çalışıp buraya o günkü rızkımızı getirir, kimimizse Allah Resulü'nün yanından ayrılmaz ve o gün öğrendiklerini burada bulunmayanlara anlatır. Hmm. Yani Resulullah'ın ağzından çıkan hiçbir sözü kaçırmıyorsunuz. Böyle düşünmemiştim. Anlaşılan ciddi bir eğitim faaliyeti içindesiniz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Peygamber Efendimizin tayin ettiği öğretmenlerimiz var. Bize Kur'an okumayı ve yazı yazmayı öğretiyorlar. Yazmayı da mı öğreniyorsunuz? Arabistan'da okur yazar olan çok az insan vardır Resulullah okuma yazmaya önem veriyor Biz de canla başla öğrenmeye çalışıyoruz Aranızdan okuma yazma bilen var mı ki? Tabi Ubade bin Samit ile Abdullah bin Said bin As Bize okuma yazma ve dini bilgiler konusunda ders veriyorlar ha. Abdullah bin Mesut Übey bin Kâb Muaz bin Cebel Kur'an öğretiyorlar Az önce mescitten geçerken birini dinledim Sesi çok güzeldi Kur'an okuyordu. Bahsettiğin kişilerden biri de o mu? Ha, Ebu Musa'yı diyorsun sen. Evet o da Kur'an konusunda çok bilgilidir. Kıraati de muhteşemdir. Evet evet dinleyenleri mest ediyordu. Biz de geçen gece mescitten güzel bir Kur'an tilaveti geldiğini duyduk. Bu ses kime ait diye dışarı çıktım. Bir de ne göreyim. Resulullah da ailesi de çıkmış Ebu Musa'yı dinliyor. Ebu Musa ise farkında değil. Okumaya devam ediyor. Nasıl bir ihtiyakla okuyorsa artık. Biliyor musun arkasında toplanan kalabalığı fark etmedi bile. Peygamberimiz eliyle bize susun diye işaret etti. Bir müddet onun okuyuşunu dinledik. Sonra bizim onu dinlediğimizi fark edince toparlandı. Rasulullah'a görünce rahatsız etme endişesiyle mahcup oldu. Halbuki Efendimiz onun okuyuşunu büyük bir zevkle dinliyordu. En sonunda ona Ey Ebu Musa muhakkak ki sana Davut peygamberin namelerinden bir name verilmiştir dedi. Davut peygamberin de sesi dillere destanmış değil mi?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 Allah Resulünü olmadık işkencelerle, türlü eziyetlerle yurdundan ettiler. Medinelilerse ona kucak açtılar. Sadece ona değil, bize de bir yurt verdiler. Yaptıkları fedakarlıkları anlatsam inanamazsın. Bizimle her şeylerini paylaştılar. Bir tarafta Allah'ın elçisini yurdundan kovanlar, diğer tarafta elinde avucunda ne varsa onu Allah yoluna harcayanlar. <gülüyor> Bu yapılanlar unutulmayacaktır. Allah razı olsun Medineli Ensardan. Biraz önce elindeki hurma dalını... ...suffenin girişindeki duvara asan kişi de... ...bahsettiğin gönlü zenginlerden herhalde. Evet, kimin getirdiği belli olmasın da... ...mahçup olmayalım diye öyle yapıyorlar. Allah mallarını bereketlendirsin. Bize harcadıklarından daha fazlasıyla... ...onları mükafatlandırsın. Sufehli için... ...onlar Müslümanların misafirleridir diyorlar... ...ve ellerinden geldiği kadar... ...bize ikram etmeye çalışıyorlar. Aslında kendi ellerinde de bir şey yok. Bir kişiye yetecek yemeği, iki kişi... İki kişiye yetecek olanı dört kişi paylaşıyor çoğu zaman Haklısın Nerede bolluk var ki burada olsun Mekke, Taif ve civar şehirler de kıtlıktan kırılıyor Bak biz burada çoğu zaman birkaç lokmayla gün geçiririz Hatta geçen gün bir arkadaşımız Günlerdir kursağından hurma dışında bir şey geçmediği için içinin yandığını söyledi Bunu duyan Allah'ın Resulü Eğer bir parça ekmek ya da et bulsam onu mutlaka size veririm Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki Tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz Diye onu teselli etti Kısacık elbiselerinizi kastetmiş olmalı Evet elbise alabilmek kolay değil biliyorsun Çoğumuzun düzgün bir elbisesi yok Sahip olduğumuz giysiler bir parça kumaştan ibaret Ama bundan şikayetçi olan da yok Burada Allah'ın Resulü'nün yanındayız ya. Daha ne isteriz? Biliyorum. Ben de buradan nasibimi almak için geldim. <gülüyor> Bak Resulullah'ın müezzini biler. O ezana başlayınca peygamberimiz de çıkar. Hadi mescide gidelim. Allah Resulü'nün mescidinde bir namaz sonrası. Ne oldu? Bilen var mı? E Düşük bayılmış. Kimdi o? Hasta mıydı? Etrafını açalım nefes alsın. Su, su, su yok su mu? Su getirin. Getir getir. Hadi hadi hadi. Buraya su getir çabuk. Kardeşim aç gözlerini. Heh. Oh nihayet açtı gözlerini. Dikkatlice kaldırım biraz başını. Otursun azıcık. Niye bayıldı? Bu genç Sufe ehlinden değil mi? Evet. Sanırım sanırım açlıktan bayıldı. Açın, açtık. O, aman Allah'ım bu olamaz. Allah Resulü gencin yanına geliyor. açıl Peygamberimize müsaade edin. Yanına gelsin. Peygamberimiz gençle ilgilendi. Bir miktar yiyecek getirildi. Günlerdir midesine yiyecek bir şey gitmeyen delikanlı birkaç lokma yiyince kendine geldi. Resulullah su ve ashabına yönelip onları şöyle teselli etti eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. O akşam Peygamberimiz ashabına, yanında iki kişilik yiyeceği olan suf ehlinden bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün dedi. Ashab-ı kiram mütevazı sofralarına misafir etmek üzere bu gençleri evlerine götürdüler. Paylaşmak, hatta kardeşlerini kendilerine tercih etmek ensarın en belirgin özelliğiydi. Allah, onların bu özelliklerini Kur'an'da şöyle anlatmaktadır. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar